Şu evet. Bismillah. Ses geldi sanırım. Tamam. Tamam. İnnel hamdelillah nehmadehu ve nesta'inuhu ve nesta'gfiruhu ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyi'ati a'malina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 Öldürmelerin çoğalması. Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجِ Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor diyor ki herç çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Yanında bulunan ashab dediler ki mâdâl herci ya Resulullah aleyhissalatü vesselam. Dediler ki her nedir ey Allah'ın Resulü? Aleyhisselatü Vesselam dedi ki el katl, el katl. Dedi ki öldürmektir, öldürmektir. Buhari'de Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste de Allah Resulü Vesselam şöyle buyuruyor. "Beyne yedeyi s-sa'ati <Sessizlik> eyyamul herci yezulu fîhel ilm ve yezheru fîhel cehl ve Vesselam diyor ki kıyametten önce her günleri vardır. O günlerde ilim yok olur ve cehalet ortaya çıkar. Ebû Musa radıyallahu anh diyor ki her Habeş dilinde öldürmek demektir. Allah Resulü ve Vesselam niçin Habeşlilerin kullandığı bir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 Katlediyoruz. Yani cihatlar oluyor. Bir şekilde müşriklerle savaş var. Allah Resulü ve Vesselam şöyle cevap veriyor. İnnehu leysa bi katlikumul müşrikin. Bu sizin müşrikleri katletmeniz değildir. Yani ve Vesselam'ın kastettiği herc Müslümanların müşrikleri katletmesi değildir. Ve lakin katlu ba'dikum ba'da ve Vesselam diyor ki bu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 Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi söylüyorsa bu doğrudur. Çünkü Allah Azze ve Celle ayette diyor ki وَمَا يَنْتِقِ عَنِ الْهَوَا in huwa illa وَهْيُنْ يُوحَا Diyor ki o hevadan konuşmaz, onun konuştuğu ancak vahidir Dolayısıyla ashab o yetişme tarzlarının yani kardeş olma, müminlerin bir davranışı, e, e,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 Ali Seyyid ve onlara şöyle cevap verdi. İnnehu latunzau zaman ve yahlifu lehu haba'um nas ala ve ala ve onlara cevaben dedi ki muhakkak ki o zamanki insanların aklı alınır.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 نفسم الله ها يمين درمكي لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يضر القاتل فيما قتل وللمقتول فيما قتله فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار الله أكبر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 Fiteninde ve Eşrat-ü geçiyor bu hadis. Ee, aynı zamanda İmam Nebevi Rahimullah bunu şerh etmiştir. Şimdi tabii öldüren de biliyorsunuz bununla ilgili birçok rivayet var. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir Müslüman bir Müslümanla vuruşursa ikisi ateştedir. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü yani ölen de öldüren de ateştedir. Diyorlar ki öleni e, öldüreni anladık peki ölen niçin ateştedir?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 Geçiyor. Hakim isnadının sahih olduğunu söylüyor. Buhari ve Müslim bu hadisi rivayet etmedi etmemişlerdir. Ancak hadis sahihtir. Elbani Bani rahimullah es silsilatul hadis sahihada 686 numaralı hadis olarak bunu es sahihaya kaydetmiştir. Bunu destekleyen başka bir hadis söyleyecek olursak o da ve Vesselam buyuruyor ki. İnne ummetu ummat ummetun merhumah. Muhakkak ki benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir. Leysa aleha fi'l-ahireti azab. Benim ümmetime ahiret gününde azab yoktur. İnne ma azabuhâ fi'd-dunyâ. Benim ümmetimin azabı dünyadadır. El-katlu yani öldürülmeleri ve'l-belâbîlû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 ya da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste diyor ki eee فإن هذه الأمة ستفترق على 30 70 millete. Benim bu ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Kulluha finnar illa vahide. Hepsi ateştir ancak birisi müstesna yani firka iñaciyye müstesna. Dolayısıyla ya da efendim e, yalan söyleyenin ya da efendime söyle insanları aldatanın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 misafirlerim benim dersime denk gelecek demiştim. Dolayısıyla gelen gidenlerimiz de oluyor. Ee, i̇nşallah biz uzaklardan bize misafir olanları da oturtup e, ders dinletiyoruz. Yani buradaki dersi ihmal etmek istemiyoruz. Ee, arkadaşları e, çünkü biz bekletmek istemiyoruz. Program devam etsin istiyoruz. İnşallah buradaki arkadaşlar da e, istifade ediyorlar bundan. E, Allah razı olsun. Eee <gülüyor>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 okuduğumuz bu hadislerde inne ummeti ummetum merhumah benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir. Leysa aleha fil ahireti hisabun ve la azab. Onlara ahirette azap ve hesab yoktur. İnne ma azabuha onların azabı fil katl yani öldürülmeleri ve zelazili ve'l fitan. Dolayısıyla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 Alışveriş yapıp geliyorsunuz, oradaki bir malı sanki size çok yakınmış gibi. Halbuki bu karayoluyla gidilecek olsa veya önceki gibi Aleyhisselatü Vassalem'in bu esvaki yani alışverişi yakınlaşmasını haber verdiği dönemki gibi olsa Allahu Alem binekle birkaç ayda ancak gidilebilir böyle bir ülkeye Allah en iyisini bilir. Ben inşallah burada. Ee, sözümü noktalıyorum 10 ee, dakika sonra kaldığımız yerden biz konumuza devam edeceğiz Musa abi bazen ses vermiyorsun ee, burada mısın abi ee, Musa abi burada mısın beni işitiyor musun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 Selamünaleyküm. Aleyküm. Ee, inşallah ben 10 dakika 10 15 dakika sonra derse kaldığım yerden devam edeceğim. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.